Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız yeni bir ramada birlikteyiz. Bugün sizlere biraz uzak bir yerden sesleniyorum. Bugün Nevşehir'in Avanos ilçesinden bu kaydı gerçekleştireceğim. Öncelikle yanımda konuğum. İsmet İnce var. Dünyayı gezen pideci namı diğer. Kendisiyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle dinleyicilerimizden baştan bir özür dilemek istiyorum. Çünkü program kaydını biraz iptidai koşullarda gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla ses kalitesinde bir miktar düşüş söz konusu olabilir. Bunun için en baştan özür dileyelim. Ve başlamadan önce son bir hatırlatma yapacağım. Program blogumuz ammaradyo.blogspot.com'da konuğum İsmet İnce'nin fotoğraflarından bir seçki mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. İsmet Bey öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? E, fotoğrafa ilgi nasıl başladı? Fotoğraf nasıl başladı? Teşekkür ederim. E, ben e, Nevşehir'in Avunus ilçesinde e, yaşıyorum. Hı hı. E, 57 doğumluyum. Doğum yerinizde burası mı? E, doğum yerim Nevşehir'in e, Kozaklı isimli bir başka ilçesi. Avunus yukusuna kayıtlıyım ama Nevşehir, e, hı hı. Kozaklı e, doğum yerim. E, ilk bir ortaokulu e, Avanos'ta okudum. Liseyi Kırşehir'de. Üniversite yıllarım İstanbul'da geçti. E, üniversiteyi bitirmem akabi Ankara'da e, bir süre kamuda bir süre de özel sektörde iş hayatına devam ettim. Fotoğraf tanışıklık beraber e, İstanbul'da veya Ankara'da mı? Sonra e, 22 Hı. yıl e, önce Avanos'a e, geldim. Burada restoran e, işletmeye çalışıyoruz. Bu e, Ortaokul yıllarımda elçiliklerle yazışır, e, oralara ait, e, o ülkelere ait kitaplar e, ister ve okurdum. E, orada ilginç fotoğraflar dikkatimi çekerdi. E, çocukluğumda e, bana yakınlarımdan e, bir aile büyüğümüzün hediye ettiği fotoğraf makinesiyle amatörce fotoğraf çekmeye başlardım. Ortaokul yıllarında okudum. E, fotoğrafla ilgilendim. Hı hı. Giderek bu gelişti. Ee, i̇lk e, Rusya'ya olan Rusya'nın e, o Dostoyevski'nin e, hayatımda tahayyül edebileceğim en güzel kent dediği St. Petersburg'la e, başlayan bir gezi serüvenim var. Ondan sonra gelişti. 22 yıldır da dünyanın muhtelik bölgelerinde dolaşıyor ve fotoğraf çekiyorum. Hı hı. Galiba binlerce fotoğraftan oluşan iyi bir albümüm var. E, bunlardan bu e, ilerleyen dakikalarda tekrar bahsedeceğiz. Dünyadaki e, gezdiğiniz evet. yerlerle ilgili e, de konuşacağız. Size e, bir de namı diğer e, gezgin pideci diyorlar. Dünyaya dolaşan pideci. Dünyayı dolaşan evet. pideci diyorlar. E, yani tanışmamız da aslında e, bu minvalde tesadüfen evet. oldu biraz. E, i̇lk yurt dışına çıktığınız sene kaç demiştiniz? Bin... Galiba 91 olması lazım. Hı hı. 90 ya da 91 eee Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un e, iktidardan e, düşürülmesinin hemen akabinde e, başlayan e, bir gezi e, serüvenimdi. O Hı -hı. yıllardı. Hı -hı. Ee, gezerken nasıl bir yöntem istiyorsunuz? Hep gezilere kendim tek başına gidiyorum. Hı -hı. Grup ya da ajanta, e, ile birlikte hareket Hı -hı. etmiyorum. Sevmiyorum o, daha doğrusu o türlü bir gezgindi. Çünkü böyle daha özgür oluyorsunuz, istediğiniz yere, istediğiniz şekilde gidebiliyor, istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz, istediğiniz şekilde geziyor ve kendi planlamanızı kendiniz yapıyorsunuz. Ve her gittiğim yerde çok özel durumlar olmadığı sürece bir ay kalıyorum. İyi de gezdiğimi söyleyebilirim, her yıl bu geziyle yapıyoruz tabii. Ee, bu şu anda e, bu kaydı yaptığımız yer e, sizin sahibi olduğunuz Tafana Restoran. Evet. Değil mi? E, bu yemekle ilgili e, bir merak var mıydı? Nasıl gelişti? yemekçilik fikri nasıl gelişti? Vallahi hayatta her şey kendiliğinden oluşuyor galiba. <gülüyor> Bizim ailemizde ve yakınlarımızda bu sektörle ilgili herhangi bir risi hiç olmadı. İlk defa biz böyle bir hizmet sektörüne adım atmış olduk. Avunus'a 22 yıl Ankara'dan e, gelişim e, hemen e, burayı e, açmaya e, başladık. Burası babamızın mülkü hı hı. ona da babasından kalan mülk e, yani bir aile işletmesi durumunda e, ve işte ağırlıkla da pide yaptığımız için tabii başka yemeklerde yapıyoruz ama e, başlangıcımız ve e, konseptimizin ağırlığı pide olması nedeniyle e, Burası Tafana Pide Salonu gibi görüldü ve biz de hani bir taraftan gezen bir taraftan da e, işte pide işiyle uğraşan birisi olmamız nedeniyle e, ikisi bir araya gelmiş oldu. Dünyayı gezen pideci gibi olduk. Bu gezgin çevrede hep biz böyle biliniyoruz zaten. E, Tafana ne demek? Tafana e, Avanos'un eski evlerinde e, ekmeğin yapıldığı ve muhafaza edildiği bölümün adı oluyor kısaca geniş anlamıyla da günümüzün mutfaklarına benzeyen ve fakat çok daha fonksiyonlu kiler dediğimiz bölüme benzeyen ama çok amaçlı bir bölümdür. Tam kiler ve mutfak gibi değil. Daha fonksiyonel bir bölüm. Mesela tafanalarda oturabiliyorsunuz, uyuyabiliyorsunuz, misafir ağırlayabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Tafanaların içerisinde tandır denilen bir çukur vardır. Ateş yanar. Evet. Tüm aile ifradı o ateşin etrafında oturur, ayağını uzatır, utandıra. Üzerine biz tatlık deriz. Günümüzün yorganı gibi daha ağır ve daha koruyucu bir örtü. O tatlığın altında herkes ısınır. Yani ısınma özelliğiyle olan bir bölüm. Çok fonksiyonel bölüm. Geniş anlamıyla da tafana bu oluyor. Kısaca ekmeğin yapıldığı ve muhafaza edildiği bölümün adı. Pide de ekmeğin bir türü olduğu için ismiyle işlevi uygun olmuş olduğu şimdi, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz, ee, onun akabinde tekrar fotoğraftan konuşmaya başlayarak sohbetimize devam edeceğiz. İkinciden birlikteyiz. İsmet Bey tekrar fotoğrafa dönelim istiyorum. Fotoğraf sizin için ne anlam ifade ediyor? Fotoğrafçılığı giderek son yıllarda çok daha sever bir hale dönüştüm. Fırsat bulabilsem hayatın her karesini fotoğraflamak, fotoğraflamak istiyorum. Sanki hayatın kendisi gibi geliyor bana bir anı yaşamınızın yıllar sonra sizden sonrakilere bırakacağınız bir anısı ya da bir belgesi gibi olmanın da ötesinde yaşamın kendisi gibi düşünmeye başlattı beni. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışıyoruz. Sanki her bir fotoğraf karesi yaşamın farklı bir alanının tercümesi gibi geliyor bana. Kısaca bu sorunu ise söyleyebileceğim hayatın kendisi oluyor benim için. 50'den fazla ülkeden bahsettik. Evet. Ee, şimdi çalışmalarınıza baktığında e, hayatın da çok fazla içinde fotoğraflar. Kettiğiniz evet. e, fotoğraflar, evet. gittiğiniz evet. yerin e, yaşamını, oradaki toplumsal durumu da bir anlamda ifade etmeye, evet. yansıtmaya çalışan fotoğraflar. Bu anlamda bir e, belgesel amacınız var mı fotoğrafları çekerken? Yani bu amaçla mı çıkmıştınız yola? Öyle sorayım. Profesyonel bir e, bakışım yok hı hı. konuda. E, bunları ticari e, bir amaçla e, düzenlemek gibi bir niyet e, tim ise hiç yok. Hı hı. Çünkü e, gezginlik ve fotoğraf mirakı e, amatör bir ruhlay yapılır ise anlam ifade ediyor. İşin içine parayı koyduğunuz zaman sanki amacından. Biraz evet. e, değişmiş, e, amacını kaybetmiş gibi oluyor. Bu itibarla işin ticari boyutunu hiçbir zaman düşünmedim. Hı hı. E, ama e, iyi bir fotoğraf e, arşivim var. E, daha çok fotoğraflarımda e, günlük hayat insan dokusu e, ağırlığı oluşturur. Hı hı. Çünkü e, bu hayatla insanı birbirine çok bağdaştırıyorum. Öncelikle e, bunu düşünüyorum. Öncelikle. O anı e, yakalamanın e, her zaman mümkün olmadığı kanaatindeyim. Yolda yürüyen e, bir insanın, elinde bastonla e, yolunu arayan e, bir yaşlının, ağlayan bir çocuğun o andaki e, ruh halini fotoğraflamak keyif veriyor bana. Bir gülü, bir çiçeği, bir manzarayı çekebilme imkanı her zaman olabilir. Ama e, bir insanın o andaki ruh halini ve refleksini, Sadece o an yakalayabilirsiniz, yani o an benim fotoğraflarımda e, öncelikli oluyor. E, profesyonelce e, bir belgesel hazırlayabilme imkanım zaten yok ama e, bunu da e, ticari bir yönüyle bakılırsa hiç de düşünmüyorum. Zaten. Bu fotoğraflara baktığım zaman hani belki bunların bir şekilde basılıp e, yani e, dağıtılması da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben sizi tesadüfen evet, tanıdım. Evet. E, fakat bunun e, çok daha farklı olması gerekirdi. Belki de bir kitap hazırlığı, bir plan, herhangi bir şey var mı bununla ilgili bir çalışma? Esasında e, birkaç yıldır e, bu gezilerimi ki... E, hayli fazla sayıda ülkede oldu. Değerli toplu bir kitap çalışması haline dönüştürmek gayreti içerisindeyim. Üç cilt olarak Orta ve Güney Amerika'yı bir ciltle, Uzak Doğu'yu, Uzak Asya'yı bir ayrı cilt, Afrika'da bir başka ciltle, yani üç ciltten oluşan bir kitap çalışması olarak tasarladık. Bunun zaten önemli ölçüde bitti. E, sanki son redaksiyonuyla uğraşır durumundayım. Şimdi İsmet Bey, e, bu gezilerin mali yönünü ben size sormak istiyorum. Sizin e, yaptığınız geziler sırt çantanızı alıp çıkmak üzerine evet. bildiğim kadarıyla. E, burada e, bunu nasıl organize ediyorsunuz? Yurt dışına çıkmak özellikle maliyetli bir şey. Yani e, nasıl organize ediyorsunuz? Ya çok doğru tabi hani Türkiye'de de bir yere gidecek olsanız belli bir maliyeti oluyor hı hı. ama yurt dışına çıkarsanız tak surette bir maliyet gözü almanız gerekecek. Hele uzak bir coğrafya gidecek olursanız en azından uçak bir maliyet hı hı. oluşturacak sizin için. E, ama e, inanır mısınız e, yıllardır geziyorum, e, gezilerimde her yıl e, bir ay en az bir defa bir ay geziyorum. Birden fazla da olduğu oluyor. Ee, hiçbir gezim bin dolara geçmedi. Uçak hariç ama hı hı. hangi coğrafi olursa olsun bin dolara geçmedi. Hı hı. Bu nasıl bir hesaptır? Ee, esasında e, böyle hani uzaktan bakıldığı zaman hani yurt dışına gidiliyor, uçak var, gezilecek hı hı. otel, yeme, seyahat nasıl olacak bu işler? Önemli kimi yerlerde e, turistik aktiviteler olur, oralara katılacaksınız. E, bu biraz göz korkutucu olabilir ama gerçek hiç öyle değil. Benim hesabım şöyledir. Tek başıma gidiyorum. Hiçbir grupla ajantayla gitmiyorum. Bu itibarla gitmeden bir planlama yapıyorum. Nereye gideceğim? Nereleri gezebilirim? Nasıl gezebilirim? Çok genel, detaylı olmama kaydıyla çok genel bir planlama hazırlıyorum. Gidip geldiğim zaman da yaptığım planlamaya, buna bütçem de dahil %98-99 bu planlamamı gerçekleştirmiş olarak geliyorum. İşin ekonomik boyutuna gelince e, inanın e, önemli maliyet gerekmiyor. E, sadece ben günlük sigara parasına geziyorum. Hı hı. Nasıl oluyor? E, bir paket sigara, mesela ben ölçekte birilerinin e, kendi çevremde gördüğüm odur. E, kullandığı, içtiği sigara e, ortalamanın altında 5 milyon Yani Doğru. Yeni parayla 5 TL. Bunu siz e, her gün bir paket içtiğinizi ya da içildiğini düşünürseniz ki kimileri daha fazla içiyor, hı hı. E, kimileri bazı sigaraları daha maliyetli otur sigaraları hı hı. tercih ediyor. Hesabı öyle de yapmıyorum. Ortalama 5 TL'lik bir sigara ayda 180 TL'dir. Yılda 2 e, bin liranın üstünde para, belki. yani 2 e, milyar civarında bir para ediyor. Evet. Benim gezilerim bin doları geçmiyor bir ayda. Bu nedir? Bu parada iki bin liranın altında, yani iki milyarın altında bir maliyet demektir. Tabii buna uçak dahil değil ama onu da çok etraflı ve uzun bir araştırma yapmak suretiyle ekonomik bir yolla çözmeye çalışıyorum. Yani gezmekten Promosyon korkmamak lazım. Yani. takip ediyorum. İnternetten hı hı. E, bir an hemen çok uygun e, rezervasyon iptal edilmiş bir e, bilet bulabiliyorum. E, Ama olmasa da neticede e, bir uçak maliyetini göz alıp gidiyorsunuz. Hı. Tabii bunu da koyarsanız e, takribi e, işte iki buçuk 3 civarında 1000 TL bir tüm gezi maliyeti oluşur ama e, şimdi bakarsanız e, sigara e, içen birisi yanında başka şeyler de içebiliyor başka e, masrafları da oluyor tüm bunları düşünürseniz e, mesela e, bizim buralarda e, çok fazla e, alkol tüketilir hı hı. E, rakı içen birisi sigara içen e, mutlaka rakı da içebiliyor ya da başka masrafları İkisinin masrafları olabiliyor. Bu ikisini toplarsanız bir insanın ben ölçekte birisinin sigara ve içkiye verdiği para senede benim gezi paramın en az iki katı kadar olur. Yani ben günlük sigara parasına gezdiğimi söyleyebilirim. Önemli maliyet oluşturmuyor. Hatta kimi gezilerim bu rakamın bile çok altındadır. Mesela İki yıl önce Myanmar'a gitmiştim Uzak Doğu'ya. Ben tüm gezilerimin maliyetlerini uçağa bindiğim anda yazar. Dönüş uçağında da toplarım. Hiçbirini atmıyorum. 600 dolar civarında bir bir aylık Myanmar gezi maliyetim oluşmuş. Böyle de bakarsanız uçağa da ilave etseniz günlük sigara parasını geçmiyor zaten. Gittiğim yerlerde konaklanabilir, sıhhi olan, güvenliği olan ki bu iki asgari şartı aradığım, bulduğum herhangi bir yerde kalabiliyorum. Güvenlik Önemli anlamında herhangi bir duruşum. sıkıntı yaşadığınız oldu mu herhangi Hiç bir Hiçbir güvenlik sorunuyla karşılaşmıyorum. Gittiğim yerler dünyanın farklı coğrafalarında farklı riskleri de taşıyabilen gezi ülkeleri de oluyor bunun içerisinde. Ama hiçbir riskle karşılaşmadım. Mesela bir ay önce Afrika'nın o sahra altı e, coğrafyada idim. Güney Afrika Cumhuriyeti, Svizeland, Mozambik, Malawi, e, Zambiya'ya gitmiştim. Dönüşümü Tanzanya'dan da, yaptım. Gene bir aylık bir geziydi, bir ay önce geldim. Hı -hı. E, o bölgede e, çok güvenlikle olduğu söylenemez ama e, herhangi bir sıkıntı ya da sorun yaşamadan geldim. Yani günlük sigara parasına Herkes gezebilir. Bunu bir pideci yapabiliyorsa herkes yapabilir. <gülüyor> Önemli para e, gerekmiyor. E, şunu soracağım. Bu 50'den fazla ülkeden bahsetmiştik ya. E, sizi gerçekten etkileyen, e, gerçekten derinden etkileyen bir yer e, oldu mu bunların içerisinde? Elbette ki e, hepsi belki de evet. bir çoğu ama gerçekten sizi farklı hissettiren bir coğrafya var mı? Benim cevabım en çok nereyi sevdin diye sorulur bana cevabım hepsinidir hı hı. bu daha çok neye benziyor mesela bal arısı hep çiçekler arasında dolaşır ve her çiçekten bir tat alır aldığı o tatla balını yapar ya ama birinde bulduğu tat bir diğerinde yoktur her birinin her bir çiçeğin kendine has ayrı bir lezzeti vardır Bizimki de ona benziyor. Her gezdiğiniz ülkeden ayrı bir tat alıyorsunuz. Aldığınız, oradan bulduğunuz o tat bir diğerinde olmuyor ama hepsinin kendine az bir tadı var. Ee, ama çok özel, hani öne çıkan olur mu diye düşünülür ise e, bu sizin daha çok gezi tarzınıza, e, hedeflerinize ve gezide neyi beklediğinize bağlıdır. İsmet Bey, kitap oluşumundan falan bahsetmiştik programımızın ortalarında. Şimdi de şeyi soracağım size, sergileme şansınız oldu mu? Fotoğraflarınız sergilendi mi daha önce? Ben merkezi İstanbul'da olan Türkiye Gezginler Kulübü üyesiyim. Ayrıca Ankara'da da bir internet ortamında oluşturulmuş, benim sonradan üye olduğum bir gezginler grubu var. İsmi Ankaralı Gezginler. Ankaralı Gezginler grubu birkaç yıldır Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağızdağ Sanatlar Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıyor. Hı hı. Ben de bu sergilerden birkaçına katıldım. Geçen yıl ne yazık ki Güney Amerika ya yaptığım seyahatte 1400 civarındaki fotoğrafımı almıştım. Makina'mla birlikte Şili'de kaybettiğim için katılamadım. Ama bu sene yapılacak olana e, katılmayı düşünüyorum. Hı hı. Daha önceki yıllar birkaç tanesine katıldım. Fotoğraflarımızı e, orada sergiliyoruz. Ve satış gelirini de lösemili çocuklar baktığına bağışlıyoruz. Hı hı. İnternet ortamında oluşturulmuş bir grup. Hı hı. Bu Ankaralı Gezginler grubu. Ee, Ankara'da e, e, onları daha... Hareketliler, önemli aktiviteler oluyor. Ama benim buradan her bir aktiviteye katılmam çok kolay olmuyor. Ancak her yıl ya Aralık'ta ya da Ocak ayında bir hafta süren bir fotoğraf sergisi oluşturuluyor. Ben bu fotoğraf sergilerinin birkaçına katıldım. Bu de kısmet olacak katılmayı düşünüyoruz. Ee, orada e, sergiliyoruz fotoğraflarımızı ee, ve satış gelirinde lösenli çocuklar vaktine bağışlıyoruz. Ee, şimdi son olarak size şunu soracağım. Ee, geçmişte seyahlar, e, seyahatlerini kaydetmek için e, yazıyı araç olarak kullandılar. Seyahatnameler bu şekilde oluştu, gezi notları bu şekilde oluştu. Günümüzde e, seyahatnamelerinin yerini belki biraz fotoğraf almış gibi öyle görünüyor en azından. Sizin yorumunuz ne bu konuda? Tabii gezen insan da giderek artık e, belli noktalar e, önemli e, ve bir odak noktası haline dönüşüyor. Gezmek bir yaşam biçimi e, haline dönüşüyor. E, fotoğraf çekmek e, hiçbir karayı kaçırmamak arzusu bir e, öncelikli dürtü haline dönüşüyor. E, kaçırdığınız bir an olursa çok da üzülüyorsunuz. Benim de çok üzüldü anlar oldu Bazen mesela Şili'de e, 30 saat civarında yaptığım bir otobüs yolculuğunda e, şofora rica edip e, çok böyle tesadüf gördüğüm yol kenarında bir manzarayı görüntülemek için e, rica ettim. Durdu, koşarak gittim. Biraz otobüste geçmişti hmm. bu manzarayı. E, koşarak geldim, fotoğrafladım. Günün batımına yakın bir saatti ve tekrar döndüm. E, yani e, fotoğraf çok istiyorsunuz. Ama bir taraftan da e, hani bunları da böyle kitap haline dönüştüren bir e, arzunuzda olunca mutlaka notlar da tutuyorsunuz. Ben e, tüm anımı, hiçbir anımı ve yaşadığım her bir şeyi gördüğüm e, her bir noktayı kaçırmamak e, üzere not da ediyorum. Yani buradan uçağa bindiğim anda notlarımı yazmaya başlıyorum. Dönüş uçağımda da notlarımı tamamlıyorum. Yazmak ve e, fotoğraflamak ikisi bir arada oluyor. Birisi eksik olursa sanki eksik gibi oluyor. Ama e, ikisi de gerekli. E, fakat hangisi öncelikle denilirse sanki fotoğraf daha önce oluyor. Evet. E, bugünkü konuğumuz Avanoslu Gezgin Pideci. İsmet İnce'ydi. Çok teşekkür ediyorum İsmet Bey ben teşekkür ederim. katılımınız için. Ee, tekrar hatırlatalım. Program blogumuz amaradyo.blogspot.com'da İsmet Bey'in çalışmalarından küçük bir se seçki mevcut. İzleniminizi bekliyor. Avanosa yolunuz düşerse de Tafana restoranda İsmet Bey'le tanışmadan geri dönmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Herkese iyi günler. 15 gün sonra görüşmek üzere. Dünya'da dolaşan pideci diye tıklanırsa <gülüyor> e, çıkıyorum ben galiba dünya tek dolaşan pideci benim yani <gülüyor> biz e, sevdik de bunu hatta kitabımızın ismi de Dünya'da dolaşan pideci'nin işte Afrika anıları, Rusya'da anıları filan böyle e, ismi de oydu. Dünya'da dolaşan pideci. Anladın mı? <gülüyor> evet. Müsaadeniz biz yavaş yavaş isteyelim ismet Bey. çok tekrar.